Allahüllezi <Gülüşmeler> Haşr suresi 22-24. ayetler Bismillahirrahmanirrahim Haşr suresi Medine döneminde inmiştir. 24 ayettir. Sure adını ikinci ayette geçen El-Haşr kelimesinden almıştır. Haşr toplamak demektir. Surede başlıca Medine'de yaşamakta olan ve Hazreti Peygamberle yaptıkları antlaşmaya ihanet ederek İslam toplumunu ortadan kaldırmak üzere Mekkeli müşriklerle ittifak yapan nadir oğullarının Medine'den topluca sürülmesi hadisesiyle Yahudilerle anlaşma yapan münafıklar konu edilmektedir. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da görünen alemi de bilendir. O rahmandır.